Allah'a adanmış gençlikler. Nasihatleşme 8. Ebu Hanzala. Allah subhanahu ve taala'ya hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Genç kardeşim, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri nasihattir. Yani birbirlerinin eksiklerini gidermeleri, birinin diğer kardeşinin açığını kapamasıdır. Nasihat kelimesi 5 manaya delalet ediyor. Hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle hatalar işliyor, unutuyor veya gaflete düşüyoruz. Hatasız olmak mümkün değildir. Ancak hatayı telafi etmek mümkündür. Hatasızlığın mümkün olmayışı Allah Subhanahu ve Taala'nın dilemesindendir. Onun isim ve sıfatlarına bakarsan, çoğunun affetme, bağışlama, lütufta bulunma, ihsan etme, günahları örtme olduğunu göreceksin. Bu sıfatların tecellisi için hata işleyen kullar gereklidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şayet siz günah işlemiyor olsaydınız, Allah sizleri götürür, yerinize günah işleyip istiğfar eden bir kavim getirirdi.'' buyuruyor. Müslim Ebu Eyyub'den. İnsan her zaman aynı hal üzere olmuyor. Kalp çokça hal değiştirdiği için bu ismi almıştır. Bu kelime lügatte, çevrilme, dönme anlamlarına gelir. Zaman olur, insanın kalbi incedir. Rabbini anar, hatalarını fark edip, tevbe ve hak sahiplerini rıza ederek telafi eder. Zaman olur, kalp katılaşır. İşlediği günahlar sebebiyle Allah'ı unutur, Allah Subhanahu ve teâlâ da ona kendi nefsini unutturur. Ahirete iman edip, her anın ve saniyenin hesabını vereceğini bilmesine rağmen, bu gidiş nereye sorusunu sormaz nefsine. Allah subhanehu ve Teala beni de, seni de bu tehlikeden muhafaza etsin. Amin. İşte bu tip hallerde nasihat devreye girer. Müslümanın okuduğu bir ayet, hadis, dinlediği bir ders veya birebir aldığı bir öğüt, nasihat, kendine gelmesini sağlar. Tevbe ile Rabbine yönelir. Rabbi ondan yüz çevirmeden, ve onu nefsine havale edip yardımsız bırakmadan istikamet çizgisini yakalar. İşte bu yazı nefsim için derlediğim güzelliklerdir. Yani bunlarla nefsime nasihat ettim. Faydasını gördüm. Seninle paylaşmak istedim. Ara başlıkları ey nefsim olan bir yazıyı genç kardeşim diye okuyacaksın. Öyle bir Allah'a inanıyoruz ki, O Allah subhanehu ve teâlâ, Ondan başka hiçbir mağbut yoktur. Kalplerin sevgi ve kullukla önünde eğildiği, ona tevekkül edip dayandığı, onunla korunduğudur. Her şeyi bilir. Gayb ve şehadet aleminin bilgisi onun yanındadır. Ve o, Rahman ve Rahim'dir. Sahip olduğu azamet ve celalle değil, merhamet ve lütufla muamele eder kullarına. İbadeti hak eden varlık odur. Mülkün sahibidir. Yerde ve gökte ne varsa O'na aittir. Kuddüstür, selamdır, mümindir. Eksiklikten ve çirkin şeylerden münezzehtir. Yüceler yücesidir. Zatında ve sıfatlarında kemal ile muttasıftır. Kulları esenliktedir. Vaat ettiklerini mutlaka yerine getirir. Kulları O'nu tasdik edip iman ettikleri gibi yardımı, beraberliği ve lütfuyla O da onları tasdik eder, Onları azabından emin kılar. Her şeyi O kontrol ediyor ve her şeyin mutlak hükümranıdır. El-Aziz'dir. İzzeti şanına yakışır şekildedir. Kimse O'na galip gelemez. Dilediği her ne olursa olsun yerine gelir. Yerde ve gökte hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz. El-Cebbârdır. Her şey O'nun Subhanehu ve Teâlâ hükmüne mecburdur. Her şey O'nun cebri altındadır. Aynı zamanda hataları cebreder. Kullarının eksikliklerini giderir. Tek büyük O'dur. Kibri ve büyüklenmeyi bir tek O hak eder. Her şeyi yaratan O'dur. Şekil veren de O'dur. Tüm güzel isimler ve yüce sıfatların sahibidir. Her şey O'nu tesbih eder. O, subhanehu ve teâlâ, izzet ve hikmet sahibidir. Bu sıfatların bir arada zikredildiği Haşr suresi 22-24. ayetlerine bakınız. Onun rahmeti gazabına galebe çalmıştır ve her şeyi kuşatmıştır. Her gece ellerini açar ta ki gündüzden günah işleyenler tevbe etsin, gündüz tekrar açar ta ki geceden günah işleyenler tevbe etsinler. Müslim Ebu Musa'dan En yakın dost, en sadık söz sahibidir. Zaman, mekan ve şartların onun üzerinde tesiri yoktur. Ya Rab cümlesi kadar yakındır. Mülkünde her türlü afet olanlar, kapıcılar edinir, istenilmekten hoşlanmaz, ulaşılması zordur. Yerin ve göğün sahibinin hali ise ne yücedir. Ne zaman istersek, hangi halde olursak olalım, ona ulaşabiliyoruz. İnsan azdıkça azıyor, Nimet ve ihsan gördükçe şımarıyor. O, Subhanehu ve Teala, kovmuyor. Ey nefsine zulmeden, aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin, diyor. Zümer Suresi 53 İnsan ahdini bozuyor, tekrar unutuyor. Aynı hitap, kıyamete dek insanın önünde duruyor. Ölene kadar hangi halde olursa olsun, Rabbinin bu davetine muhatap. Genç kardeşim, işte bu sıfatlara sahip bir ilaha kulluk ediyoruz. Her şeyin başı budur. Eğer bu duyguları hissedip, kalbi bu marifetle donatmazsak, yola yanlış girmiş oluruz. İlk düğme yanlış iliklendi mi, o gömlekte sürekli eğrilikler olur. Kulluğumuzun ilk adımı, en güzel isimler ve en yüce sıfatlara sahip olan Allah subhanehu ve Teala'yı tanımaktır. Bu nasihate dört elle yapış. Rabbini tanımak hususunda gevşeklik gösterme. Işıkların kapandığı, yolun ıssızlaştığı, nefsin azlığı, şeytanın kuşattığı veya dünyanın tüm albenisiyle zorladığı anlarda bu bilginin seni çekip çevirdiğini göreceksin. Ve dua. Yüce Allah'ı tanımanın en büyük semeresi duadır. Dua, insanın kul olduğu, Yöneldiği zatında Allah olduğunun itirafıdır. Dua, ibadet ve kulluğun özüdür. Çünkü dua, hem bir öğretmen hem de bir mürşittir. İnsana haddini, sınırlarını öğretir. Sen kulsun ve Rabbin var der. En etkileyici mürşit, en tesirli nasihat duadır. Allah subhanehu ve teâlâ, müminlerin velisidir. O, tüm azametine rağmen bizlere dost olmuş, lütufta bulunmuştur. Hal böyleyken, insanın dertleşecek, sıkıntılarını paylaşacak birilerini aramasına ne hacet? Allah kuluna yetmez mi? Zümer Suresi 36 Dua ile Rabbine dertlerini açan, ondan yardım isteyenden daha bahtiyar kim olabilir? Evet, bir de duaya bu gözle bak. Her sıkıntında başvurduğun dost gibi düşün. De ki, ondan ve tüm sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. En'am suresi 64 Önümüzde uzun bir yol var ve biz bu yolu tamamlamak istiyoruz. Yolun uzun, zor ve meşakkatli olduğu, yolda insanın ayağını kaydıracak engeller ve insanı yoldan saptıracak tuzaklar olduğunu yolun sahibi haber veriyor. En tehlikelisi ise, İnsan yoldaki bu engel ve tuzaklara karşı zayıf. Genel olarak yolculara baktığımızda manzara çok daha tehlikeli. Birçok insan yola girmeye muvaffak olamamış, yola girenlerin de çoğu yolun sonunu getirememiş. Adeta her şey insanın aleyhine. Ancak öyle bir sığınak, öyle metin bir dayanak var ki yolda, yolcu da, tuzak da, engel de ona boyun eğmiş.'' Hepsi O'nun iradesine tabi. Hiçbiri O'nun hükmüne direnemez. İşte O, Allah'tır. O'na ulaşmanın yolu da dua. Allah subhanehu ve teâlâ kullarını görüyor, onlardan haberdar. Ancak onların duayla O'na ulaşmalarını istiyor. O'nun yakın oluşunu hissedip, O'na göre davranmalarını istiyor. Ve bunca rahmeti, lütfu, Mevhibesi karşısında dua etmeyenlere kızıyor, onları aşağılıyor. Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Mü'min Suresi 60 Allah kendisine dua etmeyene kızar. Tirmizi i̇bn Mace Ebu Hureyre'den. Bu dayanaktan mahrum olmayalım. Sıkıntımız ne olursa olsun, O'na, Subhanehu ve Teala'ya açalım. O'nun yardımına, tevfikine olan ihtiyacımızı dillendirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz ayakkabı bağı kopsa dahi bunu Allah'tan istesin buyurmuştur. Şimdi sana bu yolun rehberlerinden bir demet sunacağım. Öyle ilginç dualar okuyacağız ki şaşıracağız. Maddi, manevi her sıkıntılarını Rablerine açmışlar. Allah'ın elçileri onlar, yani seçilmiş insanlar. Kimi yiyecek istiyor, kimi evlat. Kimi hastalığını Rabbine arz ediyor, kimi evlat hasretini. Biri çocuk istiyor, diğeri günahına mağfiret. Kimi imamet istiyor, kimi hakkıyla şükredebilme. Kimi şeytanların, kimi nefsinin, kimi de putların şerrinden Allah'a sığınıp yardım istiyor. Kimi zafer istiyor. Kimi insanlar arasında güzel anılmayı. Öyle geniş bir yelpaze ki insan hayretler içinde kalıyor. İşte yolun azığı, müminin yol arkadaşı, karanlığı aydınlatan dualar. Adem aleyhisselam Dediler ki, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Araf Suresi 23 Nuh Aleyhisselam Nuh Rabbine seslendi. Dedi ki, Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Dedi ki, Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse, ''Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.'' Dedi ki, ''Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.'' Hud Suresi 45-47 Dedi ki, ''Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı.'' Bundan böyle benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Bunun üzerine onu ve onunla birlikte olanları insan ve hayvanlarla yüklü gemi içinde kurtardık. Şuara Suresi 117-119 Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen bu kafir toplumdan intikam al. Kamer Suresi 10 Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma, dedi. Nuh Suresi 26 İbrahim Aleyhisselam Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır demişti de, Allah sadece inananları değil, inkar edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım. Ne kötü bir dönüştür o demişti. İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde, ikisi şöyle dua etmişti. Rabbimiz, bizden bunu kabul et, şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen, tevbeleri kabul eden ve esirgiyensin. Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin,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 Rabbim, beni namazımda sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne babamı ve müminleri bağışla. İbrahim Suresi 35-41 Din, ceza günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Rabbim, bana... Hüküm ve hikmet bağışla ve beni salih olanlara kat. Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili, lisan-ı ver. Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla, çünkü o şaşırıp sapanlardandır. Ve beni insanların diriltilecekleri gün küçük düşürme. Şuara Suresi 82-87 İbrahim aleyhisselamın babasına istiğfarda bulunması belirli bir zaman içindir. Daha sonra ona dua etmeyi bırakmıştır. Ve müşrikler için istiğfarda bulunma kesin bir dille yasaklanmıştır. Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandıktan sonra yakınları dahi olsa müşrikler için bağışlanma dilemeleri peygambere ve iman edenlere yaraşmaz. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Tevbe Suresi 113-114 Rabbim, bana salihlerden olan bir çocuk armağan et. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Saffat Suresi 100-101 Musa Aleyhisselam Dedi ki, Rabbim, benim göğsümü aç, bana işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl, Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, Ey Musa! istediğin sana verilmiştir. Taha Suresi 25-36 Musa dedi ki, Rabbimiz, şüphesiz sen firavuna ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerini şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse dost doğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Yunus Suresi 88-89 Dedi ki, Rabbim gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgiyendir. Dedi ki, Rabbim bana verdiğin nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım. Kasas Suresi 16-17 cecik onların sürülerini suladı. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki, ''Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım.'' Kasas Suresi 24 İsa Aleyhisselam Meryem oğlu İsa, ''Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir. Öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden de bir belge olsun.'' Bizi rızıklandır, sen rızık vericilerin en hayırlısısın demişti. Maide Suresi 114 Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Ali İmran Suresi 53 Eyüp Aleyhisselam Eyüp' de hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu. Şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarı verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Enbiya suresi 83. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu diye Rabbine seslenmişti. Sad suresi 41. Zekeriya aleyhisselam Orada Zekeriya, Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu sen duaları işitensin, dedi. Ali İmran Suresi 38 Zekeriya da, hani Rabbine çağrıda bulunmuştu. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Enbiya Suresi 89 Süleyman Aleyhisselam Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. sad Suresi 35 Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve onlar o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler. Neml Suresi 89 Yakub Aleyhisselam Dedi ki, Ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Ben Allah'tan bir bilgi olarak sizin bilmediğinizi de biliyorum. Yusuf Suresi 86 Yusuf Aleyhisselam Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara korkarım eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yusuf Suresi 33-34 Rabbim, sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanını verdin. Sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim veliyim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. Yusuf Suresi 101 Müminlerin Dualarından Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki, Rabbim, bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni firavundan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Tahrim Suresi 11 Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup, Rabbimiz, iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi de, Mu'minun Suresi 109 Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Ali İmran Suresi 53 Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. Rabbimiz, Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez. Ali İmran Suresi 8-9 Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Ali İmran suresi 147 148. Onlar Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler. Ali İmran suresi 16. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dua, Taif duası. Allah'ım, gücümün zayıflığını, takatsizliğimi, insanların beni horlayıp dışlamasını yalnız sana şikayet ediyorum. Sen, merhametlilerin en merhametlisi, mustazafların Rabbi ve benim Rabbimsin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Bana katı ve sert davrananlara mı? Yoksa bana hücum eden düşmana mı? Yeter ki başıma gelenler senin gazabından dolayı olmasın. Şayet bunlar senin gazabından değilse hiç aldırmam. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir. Ya Rabbi! Bana gazabından veya öfkenin bana musallat olmasından senin yüzünün nuruna sığınırım. Benden razı oluncaya dek eşiğine yüz sürmeye razıyım. Sen tevbe istifara istiğfara layık olansın. Kuvvet ve kudret ancak senindir. İbn-i İshak Zadul Meat. Genç kardeşim, tevhid önderlerinin dualarına bak. Sanırsın ki yeryüzünün en günahkar insanları haşa ve kella Rablerine yöneliyor. Öyle bir mahcubiyet ve ince yakarışlar ki insan şaşıyor. Ve zannedersin Uzuvları işlevini yitirmiş, hiçbir işi iradeleriyle yapamayan haşa vekerla insanlar. Adeta küçük büyük her hallerinde Rablerine yönelmişler. Biliyoruz ki onlar Allah'a en yakın ve en cesur insanlardı. Her biri tek başına bir ümmettir. Münker ve ehli, nedenli güç ve zorbalık içinde olursa olsun onları mücadeleden alıkoyamamıştı. Demek ki dua bir yaşam biçimiydi. Kul olduklarının Allah Subhanahu ve teâlâ'nın beraberliğini hissetmelerinin semeresiydi. Şundan emin olabilirsin ki günahkar insanlar dua edemezler. Kalpleri ölmüş veya hastalıklarla mağlul olanlara en ağır kelime Ya Rab'tır. Elleri, masiyetin her rengine ayna olmuşların avuçları bir tek semaya açılmaz. Evet, Dua bir yaşam biçimidir. Elimizden geleni ortaya koyduktan sonra işlerimizi Allah Subhanahu ve Taala'ya havale etmenin adıdır. Dilimiz istiğfarla ıslak olmalı. Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimlerine ve yüce sıfatlarına bir daha bak. İlginç ve insanın kalbini harekete geçiren bir durumla karşılaşacaksın. Çoğu verme, lütfetme, bağışlama af ve rızıklandırma üzeredir. Kibriyle veya azametiyle, kahrı ve cebriyle kullarına yaklaşmadığı gibi, onların günah ve zulümleri nedeniyle ve hak ettikleri muameleyle de davranmaz. Buna rağmen, hayra muvaffak olamıyor, yüreklerimiz ona, subhanehu ve teâlâya doğru inabet etmiyorsa, ortada büyük ve mahrum edici günahlar var demektir. Günahlar, Allah subhanehu ve Teala ile kul arasındaki perdedir. Allah her daim lütfedip merhamette bulunuyor. Bu kula ulaşmıyorsa, kendi elleriyle ördüğü duvarlara bakmalıdır. Bulduğu günahlarından tevbe etmeli, bilmedikleri için daima istiğfarda bulunmalıdır. Yunus aleyhisselam görev yerini terk etmişti. Bir balığın karnında, karanlıklar içerisinde bulunuyordu.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 Duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz, iman edenleri böyle kurtarırız. Enbiya Suresi 87-88 Şayet istiğfarda bulunmasaydı, o karanlıklar son bulmayacak, öylece kalacaktı. Eğer Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, onun karnında insanların dirilip kaldırılacakları güne kadar kala kalmıştı. Saffat Suresi 143-144 Bu ayetler bizlerin kandili olmalıdır. Allah'a ve müminlere karşı yerine getiremediğimiz sorumluluklarımız için bol bol istiğfarda bulunmalıyız. Bu müjde Yunus Aleyhisselam'la beraber tüm Müslümanlaradır. İşte biz iman edenleri Yunus misali böyle kurtarırız. Enbiya Suresi 88 Nuh aleyhisselam da kavmini böyle irşad etmişti. Bundan böyle dedim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten O çok bağışlayandır. Öyle yapın ki, üzerinize gökten sağanak, bol miktarda yağmur yağdırsın. Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size ürün yüklü bağlar, bahçeler versin, ırmaklar da versin. Nuh Suresi 10-12 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Oturduğu her mecliste onlarca defa Allah Subhanahu ve Taala'ya tevbe istiğfarda bulunurdu. Sahabenin ondan en çok duyduğu şey istiğfardı. Vallahi ben her gün Allah'a yetmiş defadan fazla tevbe ve istiğfar ediyorum. Buhari, Ebu Hureyre'den Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz. Ben gün içinde yüz defa tevbe ediyorum. Müslim, İbn Ömer'den. Biz bir mecliste Allah Resulünden yüz defa şu duayı sayardık. Allah'ım, günahımı bağışla, tevbemi kabul et. Muhakkak sen tevbeleri kabul eden ve çok merhametlisin. Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace. İbni Ömer'den. Kim sürekli istiğfarda bulunursa, Allah subhanehu ve Teala her darlıkta ona çıkış kapısı açar, her sıkıntıda kurtuluş nasip eder ve hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Davud İbni Mace, İbni Abbas'tan Genç kardeşim, ta ki sadıklara, sıdıklarından dolayı hesap sorsun. Ahzab Suresi 8 Fudail bin İyad rahimehullah bu ayeti okur ve eğer İsmail, İsa aleyhisselam gibi sadıklar, sıdıklarından sorguya çekilecekse, bizim gibi yalancıların hali nicedir der. Birçoğunun helak olduğu dünya sıratından söz ediyoruz. Kıldan ince, kılıçtan keskin yol. Herkes üzerinden geçmek zorunda. Bu yolun adı ihlas ve sıdık. Her insan kul olması hasebiyle bu meseleyi önemsemelidir. Çünkü ihlas ve sıdk varsa kulluk vardır. Bu ikisinin olmadığı şey yorgunluktur. Hayat için oksijen neyse kulluk için ihlas odur. Düşün ki Allah sadıklar diye isimlendirdiklerini dahi sıdklarından sorguya çekecektir. Ameline riya ve yalan bulaşanlar mı? Onları muhatap dahi almayacaktır. Ben şirkten en müstahni olanım. Kim bir iş ve amelde benden başkasını ortak kılarsa, rüya, onu da ameline terk ederim. Müslim Kardeşim, her insan bir defa dikkat ediyorsa, biz iki defa dikkat etmeliyiz ihlas ve sıdk meselesine. Niye mi? Birincisi, genciz. Gençlik, fıtri olarak insanın kendisini çevresine kabul ettirmeye ve beğendirmeye çalıştığı bir dönemdir. Sıradan insanlar bunu giyinme, kuşanma, süs, kültür ve benzeri şeylerle açığa çıkarma yarışındadır. Peki Müslüman genç, onun bulunduğu çevrede kendini kabul ettirmesi ancak amellerle olur. Yani tehlike fıtriyidir. Fıtriy şeylerden kurtulmak mümkün değildir. Bunlar ancak kontrol edilip yönlendirilebilir. Gençlik, görünme ve kendini hissettirme çağıdır. Bizim ortamımızda bunun yolu salih amellerdir. Sen de kabul edersin ki, güzel giyinen, süslenen, modern kültüre dair bilgi sahibi olan bir genç, bizim ortamlarımızda hoş karşılanmaz. Kişi, takvası, ibadeti, hizmeti, edebi ve benzeri güzel ahlakıyla ilgi çeker. Bu kabul edilme, övünme veya kendini hissettirme gibi saiklerle yapılırsa Allah katında hiçtir. Çünkü içine insanların beğenisi karışmıştır. İkincisi, sen her şeyinle İslam'a aitsin. Gençliğini Rabbine adamaya niyet etmiş, hizmet yolunu seçmişsin. Günün belli saatlerini İslami hizmete ayıran Müslümandan daha tehlikeli bir durumdasın. Her anında her söz ve fiilinde ihlas ve sıdka dikkat etmelisin. Aslında işin ehemmiyetini mükafatından anlamalıyız. İhlasla Rabbine adanan, O'nun Subhanehu ve Teala gözetmesi ve özel beraberliği altındadır. O, Müslümanların yardımında olduğu gibi, Rabbi de O'nun yardımındadır. O, Müslümanların sıkıntılarını giderdiği gibi, Rabbi de O'nun sıkıntılarını giderir. O, Rabbinin dinine yardım ettiği gibi, Rabbi de onun yardımcısı ve dostudur. Yolun afet ve engellerine karşı, Rabbinin ayakları sabit kılma teminatı altındadır. Mükafatı böyle yüce olan bir hal, özel çaba ister. Ona ulaşmak, akabinde ebedi istirahat olan bir yorgunluğun semeresidir. Sen de biliyorsun ki, hazine değerlendikçe, sandık değerlenir, Anahtarı ağırlaşır, saklandığı yer ulaşması zor ve tehlikeli olur. Adanma, Allah'ın gözetim ve özel beraberliğini getiren bir hazinedir. Ulaşılması bundan zordur. Çünkü onun anahtarı, sandığı, saklandığı yer, insanlığın ayağının kaydığı ihlastır. Kardeşim, şeytan ve nefis bizleri riyaya çekecektir elbet. Onlar işini yapıyor. Ancak böyle durumlarda nefsimizi hesaba çekmeli ve ona sormalıyız. Neden? Bize vereceği cevap bellidir. İnsanların beğenmesi, buna bağlı olarak övmesi. İçinde yaşadığımız çevrede kabul görme. Bunların satır arasındaki pespayeliğine aldanma. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna, bunlara direnebilen insan çok nadirdir. Hemen ona şu soruyu yöneltmelisin. Kalpler kimin elinde? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın. Onun sevip beğenmediği, övüp razı olmadığı bir kalp hakiki anlamda sevebilir mi? Mümkün değildir. Peki Allah kabul etmediği, yok saydığı bir amelin sahibini sever mi? Bilakis onlara buğz eder, onların yüzüne dahi bakmaz. Öyleyse ey nefsim, Allah'ı en iyi tanıyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine kulak ver. Allah bir kulunu sevdi mi Cibril'i çağırır. Ben falancayı seviyorum sen de onu sev der. Cibril sema ehline meleklere nida eder. Allah falanı seviyor siz de sevin. Sonra o insan için yeryüzüne kabul konur. İnsanların kalbine onun sevgisi yerleştirilir. Allah bir kuluna buuz etti mi? Cibril'i çağırır. Ben falancaya buuz ediyorum, sen de buuz et, der. Cibril sema ehlin'e nida eder. Allah falana buuz ediyor, siz de buuz edin. Sonra o insanın buuzu kalplere konur. Buhari, Müslim, Ebu Hureyre'den. Bu ve benzeri hadislerle şeytanın ve nefsin burnunu sürt. Allah subhanehu ve teâlâ'nın razı olmadığı bir insanın bozu kalplere yerleştirilmiştir. Ne yaparsa yapsın, hakiki sevgiye ulaşamayacak, sevilmesine, ilgi görmesine rağmen yalnızlık ve acılar içinde kıvranacaktır. Delil mi istiyorsun? Şu milyonlarca sözde hayranı olduğu söylenen fesat ehlini görmüyor musun? Kimi intihar ediyor, çoğu uyuşturucu kullanıyor, birçoğunun tek bir dostu yok. Milyonların sevgi, ilgi, beğenisi nerede? Evet kardeşim, konuşan Sadık, Mesduk, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah onlara buğz etmiş, Cibril ve melekler buğz etmiştir. Kalplerde olan sevgi değildir. İnsan sevildiği oranda vardır ve mutludur. Bu, ehlinin sevgi dediği sapkın bir bağlılık türüdür hem sevene hem de sevilene sıkıntı olmaktan başka bir şeye yaramaz. Şimdi kendimize dönelim. Sevilmek, beğenilmek ve hayırla yad edilmek insani bir duygudur. Hiçbirimiz bundan kurtulamayız. Bu mümkün değildir. Tevhid imamı İbrahim Halil Aleyhisselam'ın şu duası bunun delilidir. Sonrakiler arasında benim için lisani sıdk kıl. Şuara suresi 84. İbrahim aleyhisselam sonradan gelen nesiller için de güzel anılmayı, sıdk ile övülmeyi Rabbinden talep ediyor. Ama bunun yolu riya, yalan veya olmayan sıfatlarla tezahür etmek değildir. Bunun yolu ihlas ve sıdk ile Allah'ın sevgisini kazanmaktır. O bir defa sevdi mi, elde edilesi tüm sevgiler senindir. Allah'ım bizi sev seni hakkıyla sevmeyi nasip eyle. Amin. Şimdi sana bir genç anlatacağım. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmemişti. Ama onun ashabına yetişmişti. Rebi İbni Husyem. Suriye dedi ki, Rebi Kur'an okurken yanına biri girerdi. Kur'an'ın üzerini elbisesiyle örterdi. Nuseyr bin Zaluk, Revi, mahallesinin mescidinin dışında bir defa nafile namaz kılmadı. Abdullah bin Mesud'un öğrencisiydi. Onun ilmini almıştı. Süfyanı Sevri, İmam Malik'ten, o da İmam Şabi'den şunu naklederdi. Ben Abdullah bin Mesud'un öğrencileri kadar çok ilimli, güzel ahlaklı, hilm, dünyadan el çekmiş insan görmedim. Şayet sahabe olmamış olsa, Kimseyi onun öğrencilerinin önüne geçirmezdik. Bu şehadete rağmen Rebi, ihlası zedelenir endişesiyle konuşmuyordu. Seleften biri, Rebi ile 20 yıl arkadaşlık ettim. Ondan ayıplanacak tek kelime duymadım. Bu ihlasın ve sıdkın ahiret mükafatını anlamak istiyorsan dünyada gördüğü müjdeye bak. Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anh öğrencisi Rebi'a şöyle derdi. Ey Rebi! Şayet Allah Resulü seni görmüş olsa severdi. Ben seni gördüğümde sadece muhbitleri, kalpleri Allah'a tevazuyla eğilmişleri hatırlıyorum. Siyer, Alam Nubala, İmam Zehebi, Rebi bin Husiyem tercemesi. Abdullah bin Mübarek radıyallahu an Selef'in imamlarındandı. Bir arkadaşı onun haline bakıp, o da bizlerle aynı şeyi yapıyor ama insanlar onu çok seviyor, hürmet görüyor diye merak ederdi. Bir savaşta onu gözetlemeye başladı. Ondan dinleyelim. Herkes uyudu. Ben de başımı mızrama dayayıp uyuyor gibi yaptım. İbni Mübarek uyudu. Benim uyuduğumu düşününce kalktı. Ve fecre kadar namaz kıldı. Fecr doğunca beni uyandırdı. Ben ona uyumadığımı söyledim. Bu hoşuna gitmedi ve bir daha benimle konuşmadı. Ben onun kadar hayrını gizleyeni görmedim. Yeryüzünün sevgi, övgü ve kabulü, semanın sevgi, övgü ve kabulüne bağlıdır. O rahimehullah herkes gibi yaşıyordu. Ancak amellerinin nuru kalpleri aydınlatıyordu. Allah subhanehu ve teala sadece kendine yönelmiş amelleri kabul ediyor. Bereketlendiriyor ve muhabbet, ihtiram olarak kalplere yerleştiriyordu. Ne kadar çok insan görüyoruz. İnsanlar için çok şey yaptıklarını ama insanların anlamadığını iddia ediyorlar. Şurası bir gerçektir ki insanoğlu nankördür. Rablerine karşı kayıtsızdırlar. Onun nimetlerini görmez, şükretmeyi bilmezler. Böylesi insanların, kendileri gibi kul olanların faziletini teslim etmesi beklenemez. Ancak salih insanların yanında yapılanlar yer etmiyorsa, orada kendi ihlasımızı ve sıdkımızı kontrol etmeliyiz. Çünkü onların kalbi Allah Subhanahu ve Teala ile yaşar. Sevgileri Allah içindir. Allah için olan ameli sevdikleri gibi ehlini de severler. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.